Dolayısıyla kardeşimiz Konya'da Nihat gecesini şereflendirmek istiyoruz. Hatı şereflendirmiş Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve Biz de onun bayramını yapıyor. Kardeşimiz Kur'an okuyor. Buyurun oğlum. Onu zibilin ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أو زنت لا من أن وكفرنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار وكفر ما سيئاتنا على عَلَى رُسُلِكَ وَلَنْ تُخْزِيَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين رزال الله تعالى الفاتحة bu sallu hala ara Muhammed bu sallı hala Muhammed قل على علاج ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي مصنوع فوق العلا القادر muriy <feyi> fena Aquí, ya rabana sallu, al sallu, sallu, sallu ala badri tuja sallu ala nuril uda sallu ala aynul vera ani nabi al-murtaza sallu ala ashabihi sallu ala itba'ihi Sallu على ezvacihi ehlil huzuru ve s-safaa. Qad qarrani tülül emel, qad fatani hüsnül amel. Qad ce'ani vaktul ecel, eynel ipka, ipka. ''Tabbitlana, akdamana, takillana, mizanana, bağfirlana, ısyanana, ya Rabbana, ya Rabbana.'' Allah! ''Kul men bağubâhu belâgat, bağul an dalibihul zârifa sahâd, bağul tâvûsu hadîkay risâlet, sultan Pauz <gülüyor> <gülüyor> Bismillahi, Ceks, spanil devi astarın, semiyon vascirahdar, o kubahim. Şimdi ayetini okuyacağım da ben beceremedim spanil devi astar. Sen oku. Spanil devi astar. Ağahe bila imine spanil radim, Bismillahi al-Rahman Buhâna Lâzî asrâ b-âbdî liyelâm min İlmullah'tan kat nazar. ayeti celile Cemile'ye manadan mukaddem Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefi'i Ruzi Ceza Muhammed Mustafa sallallahu, Allah ın Allah ın Allah ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu mikaç gecesinde beret gecesinde nişe ragaiplerde kadirlerde her gün Üstazımızın verdiği evradımızda, 111 salavat-ı şerifemizde ne getiriyorsak Rabbimiz ahsen-i kabul ile makbul eyleyem, bu kusurlarımızı affeyleyem. çoktan terk ettiğimden, yazılara da gözüm görmediğimden kusuruma nazar buyurmayın. Birkaç kelime size birkaç gecesi olaraktan konuşayım. Rabbim ne lütf ederse yarısını kardeşlerimiz okusun yarısında biz böyle çalışalım. Rüya anil nebiyyü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ennehu kal hatani Cebrail mikailu, israfilu, azrailu aleyhisselam, dağalu Cebrail ya Rasulallah, ila <gülüyor> hadis, <gülüyor> hadisle meşgul olmağın manasıyla. Peygamberimiz, peygamberler peygamberi, efendiler efendisi, <gülüyor> <gülüyor> miraca teşrifinin çok sebepler var, 15 türlü, haber versem tükenmez. Onun için kısa bir kaç kısmını haber vereyim. <gülüyor> Kardeşlerimiz bilimli, ilimli insanlar hayal ederim yanlarında konuşmaya. <gülüyor> Yalımız semavat yer ile konuşmaya başladı. Yirahı taaban semavat, bak yağmurlar bende, karlar bende, yıldızlar bende, ay bende, güneş bende, arş bende, loh bende. Kalem bende, ha, ha. bütün melekler ile semalarım dolu, ey yeryüzü senin neyin var da, yani <gülüyor> sülfli bir yersin diye hitap edişin. Yer tabi boynunu bükmüştü, hakikaten bir şey yok gibi görünüyordu. Lakin hatiften mida oldu, kulağına geldi, yer dedi ki, Vema reselnak ılla rıhmete lil olan Muhammed Mustafa bende de bende ben de, ben de benim ya benim düşlerimde topraklarında yatacağımış bütün mevcudat un için halk olunduğunu bilmeyiyormu da böyle iftihar ediyorum deyince, Aa e, ağzın ağlamaya başlamıyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ne mi ne peygamberler peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı. Ne olursun bir davet etti de davet etti de baş gözüyle cisim e, vücuduyla mübarek na'li-i şerifiyle Üzerime basmayınca titretmem geçmeye <gülüyor> Muhammed dedi. Muhammed'i davet etti Davete layık olmuş. Çünkü Adem'den sormuş, Ben Safiyullah'ım demiş. Allah. Nuh Neciyullah'tan sormuş, Neciyullah'ım demiş. <gülüyor> Halil'den sormuş, Halilullah'ım demiş. <gülüyor> Musa'dan sormuş, Kelimullah'ım demiş. İsa'dan sormuş, Ruhullah Hey, Musa ruhullah kelim, kelim, yok. Mu, e, Musa Aleyhisselam kelimullah. İsa ruhullah. Her bir peygamber kendini vaspıla konuşunca siz kimsiniz diye peygamberimize libet gelince Ene fakir <gülüyor> <gülüyor> yetim Muhammed, annesini, babasını daha annesinin batını dayakına kayıp eden, annesini dört yaşında Medine yolunda feda eden bir yetimim ya Rabbi. Davat olmayan lahik Muhammed aleyhisselatü vesselam, sebep sebep sebep böyle çoklar. Alınız sizi incitmemenin için hafif şey gidelim buraya. ve ma arsalnake illa rahmeten lil olunca yarın mahşarda bütün kafirler dahi babamın vaziyidir bu şık Mustafa Efendi'nin 30 sene galibi halifesi 11 sene nakşi halifesi <gülüyor> Efendi'mizin güz bir beyidir Sultanımız ta Bizim Yahya'lıya kadar pederi görmeye gelmişti. Allah şefaatine nail Amin. Amin. Hem anası tarafından sevgi dedi, hem babası tarafından sevgi dedi babam. E, onun gibi bir babadan böyle kötü evlat da varmış. Ben Amin. ona tacip ediyorum. Allah'ımız onların Amin. hürmetine bizi affetsin. Bunu söylerken kardeşlerimize, bir tevazu olsun, bir rüyakarlık olsun diye ideal. ciddi diyorum bu derime. Allah'ımın huzuruna varmaya hiç yüzüm yok benim böyle. Isyanım çünkü böyle beni sabahlara kadar sızlattığı günler oluyor. Efendimizin kendine söyledim. Dedim efendim saman çopu kadar bir hata ettim şimdi Ercihas dağı gibi görünüyor gözüme. Yani böyle. Kardeşim kusurlarımızı düşünün. Allah aşkına kusurluğumuzu düşünelim. Böyle Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem yarın kafirler cehenneme girecek tabi. Karint hiç şey yok. Cehenneme girecekleri zaman iltica etmeye başlıyorlar. Şöyle efiyatla söyleyeyim dinleyin, cehennem kükreyip halkın üstüne. Ataşlar saçılır ağası kastına, Muhammed yalvarır bir olsun. tek dostuna diye benim ümmetlerimin hali nicola, ağası ümmetlerimin hali gücola, ya Rabbi ben ne diyeyim ümmetimi böyle cehennem ayağa kalkmış, suya suya susamış bir sığırın kopuştuğu gibi bir mahsere cehennem. Her şey ağlaşıyor, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam arşın direğinden tutmuş, ben oğlum İsmail'i istemiyorum, ben nefsimi istiyorum yarabbim. Yani herkesin şaşırttığı bir günde, cehennem kükreyip halkın üstüne, ataşlar saçılır asık astına. Muhammed yalları. dostuna, eğer benim ümmetlerimin hali ne olur? Hasibin ümmetlerimin işi gücü olur. Siz durun, ben Allah'ıma varayım. Siz Allah durun. Bizde ne takat var ki, kalksak, çabalasak, kurtulmanın hiç iyi imkanı yok ki. Siz durun. Ben Allah'ıma varayım. Allah ...bunu dergâhına yüzler sürüyün. Kabul olmazsa... ...kendim yanıyım. Ya. ya benim ümmetlerimin... ...hali nic olur. Asık ümmetlerimin... ...gişi olur. Bütün insan bu halde... ...fana <gülüyor> Hâlike Zülcelal... ...emrediyor. Geç cehennemi tut da... korkmasın... ...diyor. <gülüyor> ya işte, sen ne diyorsun o gün... ...insan anadan uyan... ''Utanmayacak mı?'' diyor da ''Ne insanı diyorsun bana?'' dedi. Ne erkek elke olduğunu bilecek, ne kadın olduğunu kadın bilecek. Herkes hayran sergiden Allah'ım yarabbim, o bizi kurtaracak bir delil yarabbim sen. <gülüyor> <gülüyor> Vardık Cennem'im, kularından Emrine tabu ol Habibim dediğim, dur! Yerinde dur! Zer! Durduğu zaman kafirler dahil Mâ erselnâke illâ rahmetten min âlem. Âlemine <Gülüyor> rahmet içinümüzsun Allah. Ben bilemedim ya Muhammed seni bir türlü anlayamadık dünyada. Uhud'da, şeyde, o Gedirde, yesiye doldurunca gördünüz mü? Hakikat hale vakıf oldunuz mu? Ya Muhammed. Bunların bir haberi var mı da Vallahi sizden iyi duyuyorduk. <gülüyor> Ebu Cahiller, Utbeler, Şeybeler bilmem sıfvay. Vay! Fırsatları geçilmiş, devlet kuşunu uçurulmuş diyecekler ama elde bir şey yok. 1400 <gülüyor> sene sonra sana nasip olursa keyfinden bayılmadığına hayret edeceksin. <gülüyor> <deyim benim. gülüyor> Yani insan keyfinden bayılmadığına Muhammed Mustafa senin peygamberin olsun öyle mi? 1400 sene sonra gelde. yine şimdi böyle miracını yapmaya toplanlar. Allah'ım çok şükürler. <gülüyor> bir de hamd edelim. Elhamdülillah. Ümmetümme elhamdülillah. Muhammed'e ümmet olduğumuza elhamdülillah. Yan kal, nereye gideceğim? ben şaştım. Siz beni her taraftan tuttunuz çünkü. Diyor ki yeni bildik ki sen alemine rahmet için gelmişsin. Cehennem bizi, bizi cehennem ayağının altında çığlayacaktı böyle. Cahil cahil yanacağılık. Elhamdülillah senin yüzünden kurtulduk diyor ama sonra yine yanacaklar tabi Kafirler dahi dedi babam. Peygamberimizi tastı gelecekler. sen alemine rahmet için halk olunmuşsun ama bile merak var. <gülüyor> Elini kollu bağlıyorlar, hadi cehenneme. Ya Muhammed! Dedim ya, dedi yetişiyor. Oğlum, <gülüyor> çizin kollarını, çizin ayağını. Allah bana izin verdi, koyarın! Ya Muhammed bilememişsik. Bilsek seni gündüz gece salavat-ı şerife ile meşgul olurduk diye herkes o günü görünce bilecek yavrum. Şimdi bilemeyiz. <gülüyor> Kurbalı muclarından başladık şeyi. mevzularımızı açıp yürütelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin, biliyorsunuz kafirlerin e, sözlerinin Azarlarının, esatrînü evvel dediklerinin, Sıkırbaz dediklerinin, kain dediklerinin altında ezim gördü <gülüyor> Nasıl da? Yedi senede, otuz dokuz ümmeti oldu. Hazret-i <gülüyor> Ömer geliverdi iman etti zannetme, yedi sene sonra iman etti, kırk olabildiler. Eziyet çekilmeyince safa sürülmez. Cefayı çekmeyen aşık safanın dalirini bilmez. Es'talul -e a'mal ihmazuha. -e Amelin ziya da eftaliz çekileninde. Yusuf Ali'nin kardeşleri gelince özür dilerek bize affet. Sizi affettim ben. Hiç üstün Kur'an-ı Kerim'de. Pes üstünüze de bir daha beni kuyuya atmıştınız. Babamdan ayırınca çarpınca kurbağa gibi yere yazmıştınız. Usul usul indirirken ipimi kesmiştiniz. Hiç demeyeceğim, üstünüze getirmeyeceğim. Onları yapmasanız da bu rütbeyi Rabbim <gülüyor> bana vermeyecekti dedi. Onlar riyazat oldu. Hakkım helal olsun dedi. <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Efendimizin siz bilirsiniz bunları. Ee, Taif'te Tuğyan ettirdiler de, gençlerine gemikleri, taşları, kesekleri vura vura mübarek ayakkabısının içi kanı ile dolmuştu. Cibrili Emin geldi. E, yanında zeyt ağlayıyor. Semada melekler ağlayıyor. <gülüyor> Peygamber bir gölgeye çekilmiş oturuyor. Hiçbir millet peygamberle bu eziyeti gider mi diyor, diyor. Cebrail aleyhisselam geldi, şu dağı birbirine kavuşturuyor. Şu iki dağın arasını yarayım, Allah bütün Allah. içine dökeyim. İster misin ya Muhammed? Ya ben ale Allah. alemine e, helak için gelmedim, rahmet geldi geldim. Allah. Belki zürriyetlerinden bir tezik Müslüman gelir, onun hatırası hakkım helal olsun dedi geldi. Olur. Bütün düveli ecnebiye ahlakçıları ondan alıyorlar peygamberimizin o gününden alıyorlar akla Uhud'da nasıl ettiler mübarek dişini kırdılar orada yüzü yarıldı iki tane halka battı yüzüne zorunan dişinden çekti tanını yor, yuttu Ta, e, Hazreti e, Aşire-i Mübeşşeden Talha Hazretleri, hanım gitti mi içine, cennetle tepşil ediyorum, cennetin oldum dedi. Evet. Ya böyle oldu bunları. <gülüyor> ya Muhammed, <gülüyor> salahiyet <gülüyor> yerildi size. Kılıcını, <gülüyor> kılıcı şöyle uzatın, şöyle ettiniz mi soğan doğrar gibi hepsini doğrayacağım dedi Allah. Hayır Rabbi. <gülüyor> Bu konunun bilmiyorlardı, onun için bunu bana ediyorlar. Bunları hidayette kıl diyordu. ya diyordu. Böyle e, hac göreniniz çok icazı, hat hatına girmiş de mahzun oturuyordu. Gece yarısı olmuştu. İmamani evinde dediği ihtilaflar, biraz ihtilaflı. En sahihi kimse de yanında yok. Mahru bir şekilde hatında oturup ana burakla geldi. Cibril Elm'in Allah'ın selamı var, evet. seni miraca davet ediyor, seninle görüşmek arzuluyor, <gülüyor> ne dersin? Kendisi bilir, lütfadır yaparsan <gülüyor> olur dedi. Burak'a bindiler, uzatmayacağız. Gözünü açıp yummada, gözünü açıp yummada Mescid-i Aksılâh. Subhanellezi esra bi'abdihî <gülüyor> Leyle Minel Mescidil haram el Mescidil Aksa'ya. 40 günlük yerde Burak'la gittiler. Rikabından <gülüyor> yeri yırdı. Hemen hemen şeye varmışlar kutsı şerife. Allah kafirlerden al Müslümanlara ver ya <gülüyor> Habibi Ecrem'in hürmetine. Bundan sonra oraya vardığı zaman Hormeten 24 bin peygamber bu u Şerif'e Hoş geldiniz, Safa geldiniz, bir raca diye. Orada değerlidir ki onlar. Onlar semadan inmişti, yani arş-ı azamdan inmişti. Ondan sonra ömet edildi, onlara iki rekat namaz kıldardı. Hepiniz biliniz bunları, çok duyduğumuz çünkü. Her kabın yemek aynı olur da kabı ayrı olanın tadı ayrı olur. Yani bir bizim nisanımızdan dinlenseniz, belki başkalaşır inşallah. Böyle usul geleyim. Koca Konya'da bunlar konuşulmak insanı hayal eder ama... Allah diyonsuz, acizsin biliyor ama dinleyeceğiz, hoşuma gidiyor sözüm diyonsuz. Uzatmamaya söz verdiğim için, Mescide i Aksa'nın o sahra Dağı'sı var, biz oraları ziyaret ettik. cebel Sahra, onun üzerinden çok kuş sihir orada, bütün peygamberler orada, oradan geçtiler. Koca Sultan Süleyman olup, Koca İbrahim Halilurrahman, Harurrahman şehrinde. Çok peygamber orada geçtiler. Ama bugün Müslümanlar perakente olduğundan Elimizden aldılar, o da Yahudi'nin elinden. Halen, üstazımız sağ bizi bile parçalamak istiyorlar. Şu şöyleymiş de, bu böyleymiş de, Neymiş? Biz Efendimizin evladıyız ya. Yani. <gülüyor> i̇nsanlar ihtilafsız olmaz çünkü Müslümanlar içinde bal olduğu için... bal şeytan daha çok üstüne düşer. Şu evde bal olursa cama arılar çok çarpar. <gülüyor> gavurlardan alakasını kesmiş çünkü. Onları satıcı ennemlik etmiş. Bütün gücünü bize kuvvetini veriyor. Kardeşim Allah rızası için birbirimizi kırmayalım. Sizi zannetmayalım. Her size inanmayalım. Oldu mu? Böyle yapalım inşallah. Orada Miraç alemi başka bir alemdir. Bir anda birinci kaç zamanı o füze, müze, şok, her şey orada kalır. Yani birinci kapıya vardı, Cebrail Aleyhisselam tık, tık vurdu kapıyı. Kimsiniz dedi, Cibril'i eminim. Yanında bir kıpıştı var, o ne Allah ya Allah dedi. Yanında bir kıprayan var, o ne ya dedi. Muhammed Mustafa Allah Allah Allah sallallahu Allah aleyhi, aleyhi ve sellem. Miraç nasıl mi oldu? Davat mi edildi dedi. Tablara aç verdiler. Adam Ali sıkı oğlum beni bir <gülüyor> Merhaba ey Salih oğlum merhaba. <gülüyor> merhaba ey Sadık oğlum merhaba di babasını. Ocakları Babacığım ne bi bu samadasın? Sana karşı geldim oğlum dedim. Âlemine sen rahmet oldun dedi, çok sözler çok benim, ikinci semada biraz peygamberler, Yusuf Aleyhisselam, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, Musa Aleyhisselam ne? Sidretil ee, <gülüyor> ayet-i celil eyle, Sidretil münteha'ya varınca, oraya vardığı zaman Cebrail Aleyhisselam, <gülüyor> bura benim makamım dedi. Allah Allah. Babamdan duyduğun deyimcik, elimi de olsun şunun içinde orada şuradan öteye bir parmak gidersem yanırım yanırım ben Cebrail selam daha buradan öteye bir parmak geçemedim, emir yok çünkü belli. bu emir size verildi yetmiş bin hücak geçeceksin sen şimdi <gülüyor> yanırsan Allah yolunda ben yanıyım. Yanmadan korkmam ben aşk yolunda. Geçeceğim Allah'ımla gideceğim dedi. O şöyle yönünü döndü Cebrail'e baktıydı. Cevbi semat olmuş kanatlarıyla neyle. O kadar büyülmüş ki Allah Allah. cibril bu muydu ya dedi. cibril bu dedi. Yalnız takip etme. Ya iki panalıyla dünya doluyor dedi. Böyle dünyalar doluyor. Benim ona mukabil neyim var dedi. Şu mübarek lihyeyi saadet'in sakalından ikitin onun kanatlarının hepsinde da kayırdı. O hangi camide olsa da Allahumma salli ala <gülüyor> Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in lebi'li ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah şefaatine ne ailesi Oradan cefref dinilen birşey geldi ki Kitaplar tarif edemiyor. Yani kitaplar tarif etmiyor, tarife sığmaz diyor. Teşek gibi bir şey diyor, geçiyor. Ya olsa aslanı kimse haber verememiş daha refref ref ne olduğunu. Oraya çıkmak istiyor. Lakin adımına atıyor, yetişmediği için geriye iniyor. Çıkamadı. Baş gözüyle gittiği için çıkamadı. Şu ile gittiği için çıkamadı. Ruh olsaydı bir adımında da daha ül Arş-ı azamın üstüne basınca umduğuma nail oldum ya Muhammed! Oh, oh, oh, oh. <gülüyor> Çok şükür, bizader de Rabbimiz seni getirdi dedi. Geçen sene İbrahim'in evinde demiştim, burada da diyeyim. Buradaki hep kardeşlerimiz saati. Yadır kimse olmadığı için sözümü çok görmezler bizim çünkü imi bir adam, oradan gelmiş sovalı bir şere, onun sözüne kusuruna bakmaz. O şey yerine net yani, sil sil verin şeyin yaramayan yerlerini. İşte bir delik aldı, bir de hopdu, hemen şöyle ya Muhammed, şu omuzuma basın lütfen derler, şöyle kaldırayım sizi basmıyordu kaldırdı, refrefin üstüne çıkardı. Gündücay Cibril bu kim dedi? Senin neslinden gelecek Abdülkadir Kadir Allah. Allah. Allah Şöyle bir süzle baktı. buralara gitsek hiç tükenmez. Allah yalımız <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Oğlum Abdulkadir Geylan'a, sen gaybsiz sekaleğin olacaksın, insanın, cinnin gaybsiz olacaksın Senin tarikatına girenler ne kabir azabı görecek, ne imansız ölecek, ne cehenneme girecek. Yani öyle ki o okuduğunuz... Fatiha class bir Fatiha, ışık class bir Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> la ilahe illa Allah. Ya la ilahe illallah, Allah. <gülüyor> giderken o çiftinga giderdi. Allah Allah. Düğteneğine gider. Efendimiz böyle müsaade etti, bize vekillik verirken? Bu dersi de tarif etti. Hasan deyince yani onu göz açık okusunlar yalnız nakşidan sonra kadriyi de ikisini bir dosunsunlar da iki şefaatcosun yarın arabda kendimi de gundürmesinler senin de bu omuzunu bena uzattın senin de ayağım altına omuzunu uzatmayanlar evliya olamazsın değil mi? Kürsü beli azizlerini okursunuz ya burada var bu bir gün kürsüde otururken nasıl bir vaaz veriyor çok ölüler peydah oluyor çok mu alak Allah ve herhalde ruhaniyetleri burada değil mi katılmıyor yani sahne aşkı ben de senin Abdullah gelene çok da melekler var aramızda çok <gülüyor> yani <gülüyor> sır <ısırmayacak>. mı <gülüyor> melek Melaike enis bir cemaatta bulunduğum için Allah'a şükrediyorum. <gülüyor> Efendimiz de kontrol altına almış ihvanını. <gülüyor> <böyle>. Bunlar bakıyorlar. Hepsi <gülüyor> görüyorlar. Bu dillerimin kubraşı oradan oluyor. <gülüyor> Seslenmem be or. Allah. Hepimiz doya doya dinleyelim inşallah. Kürsüde bağız dedikene Mirhiye'ye <gülüyor> geldi, dedi ki, ey şarkart evliyası, nasıl Muhammed Mustafa'yı ben sidretil müntihadan refrefe çıkarmıştım, o zaman Muhammed aleyhisselam senin ayağın altına omuzunu uzatmayan evliya olamasın dedi, ben sizi davet ediyorum be dedi. O cemaat da görmüş Bağdat'ta herkes gelini kürsüye koymuş omuzunu Abdül Kadir ayağının altına verirmişler. <gülüyor> basıyordu, basıyor, basıyor, basıyor. 70.000'na kadar evliya basıyor. Bir tecik Sana şeyhim naçtı i̇şte Abdurrezzak o dedi ki o mürşidi senden müşhedim dedi. Allah Allah. Resulullah'ın inkisarına uğradığı için o, bir kafirin kızına aşık oldu, onu almanın için o kafirin kızının dinine girdi, ara böceği etini yedi, ona çobanlık etti, yine bir mürid ayrılmıyordu bunun ıslahını. O beni ıslah etti, ben de ıslah olana da çalışayım dedi. Bir gün vücutu bütün yara olmuş, o mürit böyle onu sığıyor, çöban, çıbanları deliyor, temizliyor oğlum bana ne oldu böyle dedi efendim Abdülkadir Geylani Efendimiz'in <gülüyor> ayağının altına omuzunu uzatmadım dedi. öyle mi oldu ve yine devam et huyy Uzadıyorum ya Abdülkadir Geylan'ı'' Dince Abdülkadir Geylan Efendimiz'i <gülüyor> orada boğulduk. <gülüyor> Omzunun basına bastım, vücudunu sığayınca oku dedi, ''Eşhedü ellen'' ''Eşhedü ellen'' ''Eşhedü ''Yine mürşidsin, git, çatken de yaptır.'' dedi. ''Allah terbiye etti sizi'' dedi. O kız aşık olmuş, kız geldi, o da iman etti. Evet, evet. Lakin tahammül edemedi, kıza dedi ki, dünya ahiret kız sın sen benim dedi. Görünce, mürşidi olmayınca, meksetesi olmaz. Şöyle görüverince şeyhe, Allah! Bu aynı düküle verdi, kız da Allah diyerekten verdi. Çok musun? ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Allah'ım huzuruna basın. Ettehiyyâtü lillâhi ve salavâtü ve tayyibâtü deyi selam verin. Halık-ı Zülcelal, Esselâmü aleyke iyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekatı, Allah'ın bereketi, selam, selameti, cenneti, hepsi senin olsun ya Muhammed Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz ümmetin için dayanamadı, diyor ki, <gülüyor> Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bana selamet olsun ya, enbiyalara da olsun ya, ümmetin Salihlerine da olsun ya Rabbim. Ümmetimi niye getirdim aramıza dedi. Dayanamam ben ümmetime aşıkım dedi. Bu kelimeleri duyan Cebrail aleyhisselamı aşağıdan bunlara vahuf oluyor. O da oradan eşhedü ellen. Eşhedü ellen. Eşhedü ellen. Eşhedü ellen Muhammed'in hamzı Neler istiyorsun dedi. Bizler şimdi bir ne çok zaman oluyor. resulü veriyorum dedi. İste verilir. Bütün meleklerin namazlarını, rükularını, sücudlarını, aşklarını, muhabbetlerini, meczup olduklarını hep gördüm. Ben bir ibadet isterim ki onların hepsi içinde olsun. Namazı verdim, elli vakit kılsınlar. Peki ya Rabbi dedi, Musa aleyhisselam peygamberimize dert Allah Allah! Oraya gelince dedi ki, Rabbim sana ne atı yedi? Bana ümmetimin şefaatini verdi. Emine Resulü'nü verdi. Şimdi manası ile uğraşamam, imkanım yok. Ondan sonra bir dedi, elli vahat namaz aman olmamıştı. Olmamış demem de dedi, ümmetini takat getiremez, vallahi yapamazlar. Elli vahat namazı, ben ümmetimi tecrübe ettim dedi. Gel dedi, senin rican hep kabul olur. Allah'tan dile vermeyin misin Bir secdeye gitti, buyur Habibim, ne diyorsun dedi? Biraz namazdan tahvip et ya. Tekrük rahat kılsınlar. Musa Aleyhisselam diyor ki, çok olur dedi. Çok olur Ya Muhammed, rica et. Rica etti, Otur olsun. kılsın. Rica etti, yirmi olsun. Yirmi vakit, ulamazlar dedi. Rica etti, on vakit olsun. Yatılamazlar, ümmetin çok tembel, kafil, bir yattılar mı güneşte Allah. böyle devmeyince katmazlar. Rica et dedi, beş vakit olsun, bire on vermekle elli vakit yerine kabul Allah. ediyorum dedi. İmzelayyum bak dedi, Allah'ın Allah. zelayyum. Allah. Allah. Elli vakit yerine beş vakitini kabul ediyorum. Musa aleyhissalatu vesselam dedi ki, beş de çok ümmetim bir daha rica Allah'a yüzün yok diye beş baktada asıl ben ümmetim olmasın. Ben Kudüs-i Şerif e haber verdiğini mi diyeyim? Kafirlerin itirazını mı diyeyim? Sıddığı asamını kabul ettiğini mi diyeyim? Hangisini diyeyim? Giderken cenneti gördü, cehennemi gördü, bütün peygamberi gördü, arşı gördü, levhı gördü, kalem gördü, cennetliği gördü, cehennemliği gördü, Adem Aleyhisselam'ı gördü, işte bakıyor. <gülüyor> Sağ tarafına bakıyor, gülüyor, sol tarafına bakıyor, ağlayıyor. <gülüyor> Babam niye ağlayıyorsun, niye gülüyor? İmanlı ölenler geliyorlar hep yanımdalar, şimdi de onlara gülüyorum. ...benim zülüyetim imanlı ödü imansız İmansız ölenler sola geliyorlar, Bunlara bakıyorum ağlayayım Nevi siz benden doğmadınız mı, Havva anneniz olmaz mı, Adem babanız olmaz Havve. mı... ...hiç Allah'tan korkmadınız mı, niye iman etmediniz <gülüyor> ona da ağlayayım yavrum. Uzun alem. Ben Peygamberimizin masumdan size birkaç tane okuyayım, hadis okudum burada. İsi şerefe şimdi anlatayım. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuştur. Peygamberimiz rivayet ediyor. E buyuran kim eylese? Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail buyuruyorlar. Peygamberimiz rahisi Peygamberimiz oluyor. Öyle olunca iyi dinlen. Kardeşlerim, ne diyor? Bir gün Cebrail, Mika'il, İsrafil, Azrail bana geldiler, dördümün oh geldi yanıma oturdular, öyle oldu ki bazı kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam yemenli bir temiz, siyahı pek siyah, beyazı pek beyaz, e, beyazı pek beyaz elbiseyle gelmiş, böyle dizine elini koymuş Peygamberimizin teklifsiz bütün sahabe görüyordu. Oh İman nedir ya Muhammed? Allah'a ıslahat İman. Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve resulü ilahide. İslam nedir ya Muhammed? İslam. Sağım salatı, hadsikat, kelime-i şahar. İhsan nedir dedi İhsan? El-ihsan ente abdallah ke anneke fe in lente gun terahu innehu yaraçadır. Kıyamet ne zaman kopacak dedi. Kıyamet mi dedi? Kıyametin kopacağına soran, sorulandan daha alimdir. Sen benden daha iyi bilirsin deyince o insan oh. öyleyse dediler. Nasıl alimmiş ki Peygamberi hem sual soruyor hem taslı geliyor. Bu uzun hadis hepiniz biliniz gözünüzden bir kat geçti ya. Öyle dinleyin bakalım. Ondan sonra kıyametin alamatını Haber vereyim mi dedi. Kendini bilemiyorum kıyamet, ne zaman kopacağını. <gülüyor> Köylerden gelip de şehirlerde ev yarışanlar, yani apartman yapıp da onunla iftihar edenler çoğaldın mı dedi, kıyamet yakın beklen Çünkü bu dünya mamur olmayanca şey yapmaz babamın gülünde birkaç belediye ne <gülüyor> yapıldım? Yavrum, kıyamet <gülüyor> Hazırlık yapalım dedi, çünkü Peygamberimiz haber verdi, <gülüyor> haber verdi bugünü dedi. Daha bir belediye birkaç bekletle yapılmıştı, şimdi Yahyali'ye üst üstüne apartman yapılıyor. Yakında yıkılacak kalacak, hepimiz yıkılacağız, gireceğiz. Allah imandan ayrılırsın. <gülüyor> Çay da gitmemiş. Cebrail dedi ki, Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, can kulağınızı verin Allah aşkına. Cebrail Allah. aleyhisselam buyurdu ki, Ya Rasulallah, her kim sana on defa salat-ı şerife Allah. getirirse, Allah. sen on tarikata girdin mi, yüz on bir. Allah, Allah, canlı. Allah. Dün kürsüden bunu eminiyorum, kürsünün üstünde. Cemaat, Sarı yıkattım olmadıktan sonra salivarına okuyamadım çünkü bir müşidi kamil haber verirse okuyabilen <gülüyor> onun taht terbiyesinin altına giren ee, karılar, müftüler cümle geldiler kitapların hep bir yere koydular sen bu ilmi kimden aldın dediler bir kamil müşide var mı hiç olmaz <gülüyor> niçeler gettiler müşid arayı Arayanlar buldu derde davayı, yüz bin okursan ahlan kareyi bir kâmin imçiler var mı?